Merhaba. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Geydoğlu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilmiş ürünleri, vatandaşın bileceğini söyleyerek etiketleme konusuna yeşil ışık yaktı. Et, süt, yumurta, peynir gibi hayvansal ürünlerin Geydoğlu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilmesi halinde etiket koşulu getirilecek. Greenpeace bir süredir yürüttüğü Yemezler adlı Gedo karşıtı kampanyası ile ithalatı gerçekleştirmiş Geydoğlu yemlere dair, bu yemlerle beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlerin etiketlenerek, halkın tercih hakkının korunmasını talep ediyordu. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nijat Dinç, bugüne kadar geydoğlu yemle beslenmiş, hayvanların ürünlerinde etiket zorunluluğu bulunmadığını, bunun da fiilen vatandaşın tercih hakkını ortadan kaldırdığını, bunun için de kanuna ters düştüğünü kaydederek, bakan eker yaptığı açıklamayla sadece bu hukuki sorunu gidermemiş, aynı zamanda attığı bu cesur adımla geydoğularla ilgili gıda güvenlik, konusunda gerek bölgemizde gerekse Avrupa Birliği'nde liderlik edebileceğini de göstermiştir. Biz Greenpeace olarak ister yem amaçlı ister gıda amaçlı olsun hiçbir GDO'nun ülkemize sokulmamasını talep ediyoruz. Ancak ortada göz ardı edemeyeceğimiz fiili de bir durum söz konusu. Bir kısım genetiği değiştirilmiş soya ve mısır yem amaçlı olarak ülkemize İthal edilmiş durumda. Yemezler kampanyamızda vatandaşın seçim hakkının ortadan kaldırılmaması için ithal edilmiş bu geydiolu yemlerle beslenmiş hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi ürünlerin etiketlerinde bu durumu ifade edecek gerekli bilgilerin yazılmasını talep ediyoruz. Bu sebeple Sayın Bakanımızın vatandaşın talebine cevap veren açıklamalarını takdirle karşılıyor, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin de ivedilikle ve aynı kararlılıkla gerçekleştireceğine güveniyoruz dedi. Japonya'da hükümetin iki nükleer reaktörü yeniden başlatma planı Greenpeace ve diğer çevreci gruplar tarafından eleştirildi. Greenpeace Japonya kampanya yöneticisi Wakao Hanaoka, nükleer endüstri ve hükümetin Fukushima Daiichi'de felaketi tamamen hazırlıksız yakalandıklarını ve şimdi de acil güvenlik önlemleri geliştirmeden o hisantrenin yeniden çalıştırmaya hazırlanmalarının inanılmaz olduğunu söyledi. Yapılan stres testlerinin yetersiz olduğunu kaydeden Hanaoka, felaketin ardından reaktörleri yeniden meşrulaştırmak için siyasi iradenin yeterli olmadığını dile getirdi. Hanoka, Japon halkını riskli nükleer enerjiyi kendi iradeleri dışında kabul etmeye zorlamak için Fukushima sonrasındaki enerji sıkıntısı hayaletini de bir korkutma taktiği olarak Başbakan Noda tarafından kullanıldığını ancak gerçek çözümün Greenpeace'in enerji devriminde olduğunu ve yenilenebilir ve güvenli teknolojiye odaklanmak gerektiğini kaydetti. Nükleer santrallerin kapatılması için Büyükada'da da bir araya gelen sanatçılar vatandaşlarla birlikte ilginç bir şenlik düzenlediler. Şenlikte Çernobil ve Fukushima'daki nükleer felaketi yaşayan insanların gerçek öyküleri okundu. Büyükada'da bir araya gelen sanatçılar renkli ve alışılmadık bir nükleer santral karşıtı etkinlik yapmış oldular. Sanatçıların etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Fukushima ve Çernobil'de olanların yaşanmadıkça tam ve doğru olarak bilinemeyeceğini düşünen sanatçılar... İsteyen vatandaşlara nükleer felaketi yaşamış olan kişilerin öykülerini okuyarak empati kurmaya aracılık yaptıklarını söylediler. Çalışmada anlatılan gerçek yaşanmışlıklardan oluşulan öyküler, Çernobil anıları Svetlana Aleksiyev için Çernobil'den Sesler bir nükleer felaketin sözlü tarihi kitabıyla, Fukushima anıları gazete ve dergilerde çıkan gerçek kişilere ait yazılardan derlendiği bildirildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysal Eroğlu'nun ordu valiniği ziyaretinde HES projelerine karşı verilen tepkileri eleştirerek HES'lere karşı çıkmanın saçmalık olduğunu bir kez daha iddia etti. Bakan Eroğlu açıklamasında ülkenin enerjisinin %73'ünü yurt dışından sağladığını belirterek yurt dışında enerji bağımlılığı olmak kadar kötü bir şey yoktur. Siyasi bir sebeple Vanay'ı kapatsalar ışıksız kalırız dedi. Tabii ki bu kötü enerji politikalarının bir sonucu. Kendisinin çevreci olduğunu da iddia eden bakan, bütün çevre mühendisleri benim kitaplarımı okuyor, çevre konusunda uluslararası 350 tane yayınım var. Biz vatandaşımız için çalışıyoruz, cari açığı azaltmak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için uğraşıyoruz. Bu tesislerin 30-40 yıl önce yapılması gerekiyordu, geç kaldık dedi. Keşke Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Enerji Bakanı olmadığını hatırlayarak biraz da orman ve sudan yana konuşsa diyoruz. Cari açığı azaltmanın yoluysa enerji devriminden geçiyor. geçiyor. Bunun için de odaklanılması gereken en önemli konu verimlilik. Yoksa doğaya ve insana rağmen enerji arzı değil ki maalesef bu politika güldür şu anda Türkiye'de. Ankara'da ele geçen Sezyum 137 skandalından sonra bu sefer Avusturya'da nükleer madde kaçakçısı Türkiye vatandaşları da yakalandı. Polisin nükleer maddeyi alacak kişiler kılığına girmesinden sonra başlatılan operasyonda aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu 7 kişilik grup yakalandı. Radyoaktif maddeler için 1 milyon euronun üzerinde para istendi. Söz konusu çetenin diğer bağlantılarına da ulaşılmaya çalışırken radyoaktif maddelerin Bulgaristan'dan getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu bize nükleer endüstrinin ne kadar tehlikeli ve riskler içeren bir alan olduğunu bir daha gösteriyor. Onun için kirli, pahalı ve nükleer enerjiden uzak yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.